İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim e, bu akşamki programımıza Cumhuriyet Hürriyet Demek çocuk şarkısıyla e, başladık. Çünkü e, yakın zamanda 29 Ekim ve 10 Kasım'ı idrak ettik. E, televizyonlarda, gazetelerde e, Cumhuriyet çokça tartışıldı. E, memleket Çek, e, Aksaray Dolmuşlu'na bindiğimiz bu günlerde... Ee, cumhuriyet nedir, e, nasıl bir gecede kuruluvermiştir gibi e, konuları konuşmak üzere e, eski e, açık radyo e, programcılarından ve e, önemli tarihçilerimizden, Galatasaray'ın da fenomen hocalarından e, Ahmet Kıyaş hocamızı davet ettik. Sağ olsun katıldılar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz hakikaten milattan başlayalım. Yani Bu cumhuriyet denilen şey e, bir akşam vakti Mustafa Kemal'in aklına esti diye Mi kuruldu? Yok değil tabii kesinlikle öyle değil hatta Mustafa Kemal Paşa'nın daha 1919 yılında e, cumhuriyetçi olduğunu bir gün eline imkan geçtiği takdirde cumhuriyeti ilan etmek istediğini biliyoruz. E, bu hemen daha 1924'te öğrendiğimiz bir şey. Çünkü o sene e, işte bu daha sonra terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına gidecek olan krizi ilk başladığında Hı. baharda. E, Mayıs ayında e, Refet Paşa e, istifa ediyor milletvekilliğinden ve hemen İstanbul'da bir röportaj yapıyor. Ve o röportajda e, röportajı yapan da çok meşhur e, gazetecimiz Ali Naci Karacan. Hı. Ee, ...o röportajda e, daha e, Samsun'a e, birlikte gittiğimiz günlerde... ...çünkü o Atatürk'ün Samsun'a çıkarken yanında olanlardan biri... ...Refet hmm. Paşa, daha sonra Refet Paşa olacaktı be, o zamanlar albay... ...daha o zamanlardan e, Cumhuriyet istediğini ve eline geçen her fırsatta... ...bunu e, hayata geçirmek için e, bir takım girişimlerde bulunduğunu söyler... Daha sonra tabii bir takım anılar yayınlandı. Orada gayet açık bir şekilde Erzurum'da 1919 Temmuz'unda kim cumhuriyet istiyor, kim cumhuriyet istemiyor bunların tartışıldığını biliyoruz. Yani bu tabii çok önemli. Çünkü biliyorsunuz birinci meclisteki muhalefet hakkında günümüze kadar birçok şey söylendi işte demokrattılar, değildiler Mustafa Kemal ve çevresindeki insanlardan toplumsal köken ya da dünya görüşü olarak fazla uzak insanlar değildi filan denilirdi ama artık o muhalefetin sadece Mustafa Kemal'in E, diktatörlüğüne ya da diktatörlük eğilimine e, karşı bir muhalefet değil. Bir gün eline imkan geçtiği takdirde e, Cumhuriyet ilan edip ondan sonra da işte bildiğimiz bir takım radikal reformları yapmak arzusunda olan adama e, muhalefet olduğunu da öğrendik. Yani Dolayısıyla sizin sorduğunuz soru çok doğru. Öyle bir tek e, işte e, Ekim 1923'te başlayan bir hükümet krizi neyi atlatmak için yani hükümet krizini tabii rejim krizi olarak evet. gösteriyor. bana kalırsa bırakın rejim krizini hükümet krizi de yok. Yani hükümet krizi bilerek yaratılmış bir şey. Hı. Şimdi 29 ortam Ekim'de ortam ayarlamak için. Kesinlikle öyle. Yani 29 Ekim'de cumhuriyetin ilanı için gereken çoğunluk oyuna sahip olan Mustafa Kemal Paşa İstediği İçişleri Bakanlığı seçtirecek çoğunluğu bulamayacak mıydı? O tamamen bir mizansen ve mizansen de hemen meclisin başlayıp ikinci meclisin yani unutmayalım. Bu ikinci meclis 1923 yazında seçilen meclis. Hemen arkasından Fethi Bey hükümetinin kurulması sırasında İçişleri Bakanı seçilmiyor. Ve Fethi Bey başbakan yani o zamanki adıyla e, icra vekilleri heyet reisi Hı. Fethi Bey aynı zamanda İçişleri Bakanı oluyor. Niye böyle olduğuna dair ciddi bir açıklama yok. Bir müddet sonra da işte bu bildiğimiz krizi yaratmak üzere Fethi Bey İçişleri Bakanlığı'na ben artık yapmıyorum deyip istifa ediyor. Ve işte ondan sonra o bildiğiniz yalancı Cristo yani bir türlü vekil seçilemiyor nedense ha nedense bütün bunlar aslında mizansen eee aslında istese cumhuriyeti daha önce de ilan edebilirdi yani ama böyle eee kamuoyunu Alıştıra alıştıra hmm. yapmak her zaman Mustafa Kemal'in bildiğimiz bir şeysi, stratejisi. Siyasi yöntemi. Yani evet. yapılacak birçok şey önceden lafı ediliyor, onun üzerinde biraz tartışılıyor öyle mi olur böyle mi olur filan diye. Bu da galiba onun için yani mizansen dememin nedeni alıştırma olduğundan değil... Sanki bu bir rejim kriziymiş gibi Hı. gösterilmesi. Yani bütün bunların işte nedeni biz kabine sistemini kurmuyoruz. Yani Cumhurbaşkanı işte şimdi bir başbakan atayacak. O başbakan da istediği vekilleri kendisi seçerek bir kabine kuracak. Yani bir tür Osmanlı sisteminde olan şey. Evet. Çünkü biliyorsunuz anayasaya göre daha önceki anayasaya göre de sultan... ...bir başbakan seçiyor, bir de Şeyhülislam seçiyor... ...ondan sonra bakanları... E, ...başbakan Kabineyi seçiyor. Kabineyi onlar kuruyordu. Tabii, tabii. Yani dolayısıyla e, Mustafa Kemal'in cumhuriyetçiliği çok daha eskiye giden... ...mesela bir de şey var gene 1919'dan elimizde... ...bir İngiliz istihbarat e, şeysi, e, belgesi... ...orada bir takım insanlar hakkında biyografik notlar veriliyor. E, Mustafa Kemal Paşa için de e, Republican General... Hem bir generalle diye e, biliniyor yani bunlar. Gayet net. Bir de siyasal toplum dediğimiz toplum o kadar ufak ki. E, yani işte 300-500 kişi. Ve herkes birbirini çantası. tanıyor. Herkes birbirini tanıyor tabii. Ama şeyden e, yani 1919 itibariyle bu kadar net biliyorsak demek ki e, öncesinden... Bulaf taşına taşına geliyor demektir 1919'a kadar, kadar. Ne kadar öncesinden olduğunu bilmiyoruz. En yani. azından bir iki yani yıl. Elimizde evet böyle çok kesin. Ee, bir takım şeyler yok yani. Bir, bir, bir, bir takım Atatürk'ün anlattığı kendi anıları var ki onları tam olarak e, kanıt olarak alamayız. Tabii, hani, tabii. Bu meşhur çocukluğunda işte öğrencilik yıllarında, genç subaylık yıllarında işte e, seni şu yapacağım, seni bu yapacağım ha, falan. Ha, işte ha. sen ne olacaksın? işte ben de e, Sultan'dan da öte bir şey var. Şimdi bana bunlar sonradan e, uydurulmuş şeyler. Çok ret gibi. retrospektif bir evet. hikaye. Evet. evet. Ee, Ama bu, demin söylediklerim bile Ee, yani e, Atatürk'ün 1920'de Nutuk'ta söylediklerinin yanlış olduğunu e, kanıtlamaya yetiyor. Yani o ben bu cumhuriyet fikrini bir sır olarak sakladım e, falan. diyor. Bu hiç de sır falan değil. Yani 1919'da daha Erzurum Kongresi toplanmadan Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi olduğunu buna mukabil de Rauf Bey'in cumhuriyet karşıtı olduğunu biliyoruz. ...bunlar açık açık konuşuluyor... ...hatta en son bir anı kitabı... ...yani en son dediğim... E, ...gene e, kaç sene oldu yayınlanalı ama... ...bu çok yeni böyle... ...8-9 sınıf en fazla... Orada mesela çok güzel bir anekdot var... ...Erzurum'da... E, ...gezintiye çıkmış Mustafa Kemal Paşa... E, ...yanında işte birkaç kişi var... ...bu arada Erzurum'daki meşhur... ...Albayrak Okulu'nun öğrencileri de... ...o sırada Hı. kırlara gezmeye çıkmışlar... ...yanlarında öğretmenleri... Atatürk'ü görünce hemen etrafını sarıp... ...yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyorlar çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> yani... Nasıl oluyor? Öğretmenlerinin evet. ya da okul yönetiminin de... ...Cumhuriyetçi olduğunu biliyorlar. Evet. Dolayısıyla bir, Cumhuriyet... ...böyle birdenbire gökten zembille inmiyor. İki, Atatürk'ten başka Cumhuriyetçiler de var. Evet. Ve yani bayağı en başından beri kartlar açık oynanıyor. Evet, sonuçta. Öyle. Yani şöyle... ...biraz evvel ima ettim ama... ...belki açık olmadı. Şimdi Anadolu'da örgütlenen çocuklar e, anayasal monarşi istiyorlar. Hı. Vahdettin ise bunu istemiyor. E, belki anayasalı bir monarşi istiyor ama e, sultanın güçlü konumda olduğu Alman usulü bir monarşi. Işte. İngiliz usulü değil. İngiliz usulü değil. Göstermelik. Halbuki bizim ikinci meşrutiyet İngiliz usulü. Yani sultan işte İngiliz kraliçesi ee, ne yapımıza, tamam ee, onu yapar. hani başımızın tacıdır yani. ama işimize de karışamaz. Evet, evet. Yani son söz mecliste. Şimdi e, bu meşrutiyetçiler yani radikal meşrutiyetçiler e, aralarında Cumhuriyete kadar gidelim diyenler ve bu haliyle hmm. meşrutiyet bize yeter diyenler olarak bölünmüş vaziyetteler. Ama ta İstiklal Savaşı'nın bitişine kadar kavga çıkmıyor. Hmm. Hem sultana karşı açık vermemek için hem de kavgayı çıkartırlarsa yani zaferi kazanmadan önce bu tartışmayı da yaparlarsa toplumsal e, destekten... Ee, bir oranda mahrum kalırız diye bir korkular var o yüzden bu böyle e, şeyin altında e, masanın altında e, saklanıyor ve hemen tabii zaferden sonra da ortaya çıkıyor peki yani bir rejim yani inşa edilecekse bunun belli bir olgunluğa erişmesi icap eder ya burada ondan bahsedebiliyor muyuz yani e, bu aşamaya kadar ilana kadar e, kurumsal e, yapı bu konu bu şekilde örgütlenebilmiş miydi buna hazırlanabilmiş miydi Yoksa ne hangi maya olsa tutacak şeklinde mi düşüneceğiz? Yok. Yani, yani ikinci değil. olasılık hiçbir zaman ve hiçbir yerde söz konusu olamaz kanımcı ama hı hı. birinciye de o kadar fazla bel bağlamak gerekmiyor. Yani burada bir devrimden söz ettiğimizi biliyoruz. Fransızlar ilk cumhuriyetlerini kurduklarında ne kadar... Cumhuriyete hazırdılar. Hı hı. Ne kadar cumhuriyetin işte çıraklığından geçmişlerdi. Devrim olurken böyle bir şey düşünülmez gibi geliyor. Ama mesela Fransızlarla karşılaştırdığımız zaman tabii 1789-92 yıllarının Fransızlarıyla karşılaştırdığımız zaman bizim cumhuriyete geçmeden önceki 15 yılda Çok ciddi bir parlamenter birikimimiz var. Yani Fransızlar e, birbirlerini kese bize 3 yılda geçtiler cumhuriyete 1792'de. Ama bizde çok ciddi ve biraz evvel söylediğim gibi son sözü kullanma hakkını e, kullanan değil mi bir e, parlamenter rejimimiz var. Ha bana dersiniz ki o parlamenter rejim e, sözde parlamenter rejimdi. Aslında 1913'ten itibaren bir itaat ve terakki e, diktatörlüğü vardı. E, haklısınız ama gene de seçimler yapılıyordu ve parlamenter bir sistemle yönetiliyorduk. E, ben zaten tek parti yönetiminin işte halk fırkası ile falan e, başladığını söyleyenlerden değilim. Aslında hmm. biz 1924'ten 25'ten itibaren tek parti yönetimine başlamadık. Bu 1913'ten itibaren başlayan bir tek parti yönetiminin... E, ...belki nöbet değişimi ya da e, B takımı diyemiyorum. Çünkü yani Atatürkler, İnönü'ler böyle B takımı denilecek e, seviyede e, insanlar değil. Ama arka planda kalmış insanlar iktihat ve terki e, cemiyeti içerisinde. E, i̇şte Birinci Dünya Savaşı'ndaki suçlar, efendim... Ee, işte bir takım başka nedenlerden ötürü o A takımı da diyemeyeceğim insanların olmadığı bir yerde e, yeni bir ekip aynı tek parti sistemini e, sürdürecek. Zaten birinci mecliste de e, işte Mustafa Kemaller filan değil de Enver Paşa bizi yönetsin diyen e, bir sürü Enver Paşa hayranı, onun adamı olan e, e, işte bazıları ikinci grup diye bildiğimiz parlamenter grupta ...yer alan işte eski karakol cemiyetinin filan kurucuları, Kara Vasıf Beyler, Çolak Selahattin Beyler filan böyle insanlar da var. yani O yüzden birinci meclisteki muhalefetin işte o kadar da demokratlık temelinde inşa edilmiş bir muhalefet olmadığına dair elimizde ciddi şeyler var. Nitekim bu tarihçiler arasında da ciddi tartışma konusu olmuştu. Bir yanda işte Marmara Üniversitesi'nden Ahmet Demirel, diğer yanda Sabancı Üniversitesi'nden Cemil Koçak. Yani Mustafa Kemal'in diktatörlüğünü değil, Enver'in diktatörlüğünü istiyoruz diyenler de var. Hiçbir diktatörlük istemeyen de var tabii. Karmaşık bir grup. Peki şeyde... Şimdi sonradan hep dönüp dönüp cumhuriyet tarihi yazılırken sanki en başından beri baştan sona e, A'dan Z'ye ne yapılacağı Mustafa Kemal'in aklındaydı. Günü geldikçe sadece yürürlüğe koydu bu görüşlerini gibi bir e, şey vardır. Hikaye anlatımı e, söz konusudur. E, ama e, daha henüz cumhuriyetin ilanından bir iki sene e, öncesine kadar hala İstanbul'a e, sultana e, haber gönderip e, anlaşalım. E, gibi bir e, tırnak içinde flörtöz halde devam ediyor. Doğru. E, ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani e, şimdi Cumhuriyet döneminde yapılan bir takım radikal reformlar e, ikinci meşrutiyette yani sultanlı bir ortamda da düşünülmüş, tartışılmış hatta bir dereceye kadar da uygulamaya konmuştu. <gülüyor> e, ya ot mesela ne biliyim? E, benim öğrencilerime her sene anlattığım çok meşhur bir anekdot var. Ee, i̇şte Türk ordusu İzmir'e girdikten kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa da İzmir'e geliyor. Onun İzmir'e <gülüyor> geldiğini duyan İstanbul'un en böyle tanınmış kalburuşlu gazetecileri vapura atlayıp geliyorlar İzmir'de. Onlar röportaj yapacaklar. Ee, i̇şte aklınıza kim geliyorsa. Yakup Kaddi, Farlı, Rıfkı, şu bu. Hüseyin Cahit de var. Hüseyin Cahit işte sıra gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğünde e artık latin harflerini alırız diye paşam diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Atatürk de başından savuyor tabi ya Cahit Bey şimdi konuşulacak şey mi Allah aşkına filan deyip ama şimdi Hüseyin Cahit 1922'nin Eylül Mustafa Kemal'in kendisi gibi latin harfi taraftarı olduğunu biliyor. Ve bu 6-7 yıl sonra gerçekleşecek zaten. 6-7 yıl sonra Taz gerçekleşecek. Bekle. E, e, e, eğer e, medeni kanuna bakacak olursanız 1917'de medeni kanuna tam tıpatıp atıp benzemeyen çünkü biliyorsunuz medeni kanunu İsviçre medeni kanunların çeviri işte nerede İsviçre lafı geçiyorsa oraya Türkiye koyuyorlar <gülüyor> o kadar ha, ama ona çok yakın şeyde hatta tek eşliliği getiren kanunlar var 1917'de e, bütün bunlar ikinci mecliste tartışılmış Ve o tartışma sırasında da kimin ne taraftarı olduğu biliniyor. Şimdi orada tartışılmayan Cumhuriyet bu doğru. Hı. Çünkü Sultan ve Halife'yi tamamen dışlayan bir rejim yanlısı olduğunu açıkça söylemek o kadar kolay bir iş değil. Ama işte milli mücadele sırasında Vahdettin kaldı ki bir de unutmayın 5. Mehmet Reşantin. Anayasaya son derece saygılı davranan bir e, padişah. E, yeminini ediyor, ondan sonra da e, her şeyini yapıyor. Ama onun arkasından gelen padişah hiç öyle bir padişah olma niyetinde değil. Hı. Ve onun etrafında da bir takım insanlar var. Mesela Ahmet İzzet Paşa, e, e, 5. Mehmet Reşat dönemine padişahsızlık dönemi diyor. Hımm. Çünkü onların kafasında padişah Alman imparatoru gibi bir adam olmalı. Yani yumruğunu e, vuracak. Evet. E, her şeyi meclise bırakmak istemeyen çok ciddi bir soylu e, sınıfı var İstanbul'da. E, mesela gene e, İstanbul hükümetlerinde bakanlık yapacak olan Hüseyin Kazım Kadri Bey de e, e, 5. Mehmet Reşat dönemini yani İttihat ve Terakki dönemini a, avamın e, diktatörlüğü olarak e, kabul eder. Yani bu insanlar e, 1909'da 1909 e, başında Şubat ayında sadrazamlıktan düşürülen 15000 e, paşa gibi insanlar ya da 1877-78'deki o bakanları hatta sultanın kendisini eleştiren milletvekillerinden İllallah demiş bir ve ...yani şunu unutmayalım... ...1876'da çok ciddi bir... ...darbemiz var... ...bir takım parlamento isteyen... ...meşrutiyet isteyen insanlar bunu getiriyorlar... ...ama iki sene sonra... Padişah hadi bakalım evinize diye Meclis-i Mibusan üyelerini yolladıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü o iki yıl boyunca o Meclis-i Mibusan öyle bir eleştiri yapmış ki. Hmm. Aa bir dakika senin bakanlığının bütçesi neymiş bakalım bana verdiğin raforlar doğru mu değil mi? Savaş niye saraydan yönetiliyor filan diye. Hmm. Abdülhamid onları evlerine geri gönderdiği zaman bir sürü Babali Paşası da oh çekiyorlar. Evet, ve bu ikinci meşrutiyette de sürüyor milli mücadelede de sürüyor hmm. ve sonunda artık zafer olduktan sonra Ahmet İzzet Paşa'nın kabineye bir raporu var ee, kanaati acizaneme göre hakimiyeti milliye ilkesini kabul etmek zorundayız diyor, <gülüyor> evet, diyor. Zorundayız. Halbim, 1909'da hakimiyeti milliye ilan edilmiş bile evet, bu adamlar onu istemiyorlar bu adamlar ...ve padişahın daha ciddi anayasal bir yaptırım gücü olmasını istiyorlar ki kavga orada. Hı. Dolayısıyla onun üzerinden e, evet. gerilen e, evet. ipler... ...o gelinince işte saltanatı e, kurtarmak daha zorlaşıyor. Mesela gene milli mücadele sırasında henüz zafer kazanılmadan önce gidişatı anlamış bir takım muhafazakarlar var. Bunlar padişah ne diyorlar biliyor musunuz? Saltanatı kurtarmak istiyorsan bir an önce saltanattan ayrıl. Ayrıl. <gülüyor> Çünkü o giderse hemen yerine birisi seçilecek ya daha doğrusu seçilmeyecek yerine gelecek. gelecek Abdülmecid Efendi onun da arası Ankara ile Anadolu ile kötü değil. Hı hı. Dolayısıyla ha bak işte bu hain diyerek sultanla birlikte tahtı da trip denekesine gönderemeyecekler. Hmm. O ama dinlemiyor bunu. Dinlese, bayağı stratejik bir ha, hareketmiş. Belki belki Vahdettin saltanattan ayrılmak zorunda kalacak. Ama saltanat kurtulmuş olacak. Ha, şimdi Bu da olmayabilirdi. Mustafa Kemal 23'te değil de 33'te kaşının üstünde gözüm var deyip başka bir takım nedenlerle evet. şey oldu. ya da karşımıza başka bir takım krizler çıkardı. Bilemiyorum. Dolayısıyla şey saltanatı sizin söylediğiniz o öneri üzerinden kurtarmak işi işlemedi. Ama garip bir şey oldu. Evet. Saltanat gitti hilafet kaldı. Hilafet İlk kaldı. Başta. Zaten saltanatın kaldırılabilmesi için Atatürk'ün öyle bir hilesi var yalnız bu konuda maalesef hiçbir bilgimiz yok neden hiçbir bilgimiz yok çünkü anılarda yazmıyorlar Hı. Atatürk nutukta da pek fazla bir şey söylemiyor ama akıl başında bir okurun hemen Allah Allah bu nasıl oldu demesini de gerektirecek şeyler anlatıyor nedir bu aşağı yukarı Temmuz 19 Temmuz gecesi, e, yani işte aşağı yukarı bir ay önce büyük taarruzdan e, birlikte oturup konuştukları bir akşam e, Rauf Bey ve, ve Refet Paşa saltanat ve hilafetin aynen muhafaza edilmesi gerektiğine ve bunların kaldırılması fikrine tamamen karşı olduklarını söylüyorlar. Böyle sevimli bir arkadaş toplarsı, dört kişiler o akşam. E, ...Refet Paşa'nın evinde... öğrendi. E, ...Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Rauf Bey... ...Mustafa Kemal Paşa... ...1 Kasım 1922 gecesi... ...Rauf Bey saltanatın kaldırılması lehinde konuşuyor... ...arada ne oldu? Ne oldu? İşte. Şimdi arada olan aslında şu... ...biliyoruz da ama elimizde kanıt yok... ...arada olan şu... ...Refet Paşa'nın... ...Mudanya mütehrekesinden sonra İstanbul'a... ...Ankara'nın temsilcisi olarak geldiğinde... ...söylediklerini... ...program haline getirmişler buna... Hı. ...nedir o... ...saltanat kaldırılacak... ...hilafet kalacak... ...halife... ...eski sultandan biraz daha az... ...yetki sahibi olan... ...mesela başbakanı da atayamayacak artık... Hı hı. ...başbakanı meclis seçecek... Halifede on yiyecek. Peki bütçesi var bir de halifenin yani bir de mali. Doğru. ama O zaten sultanın da bütçesi hı hı, yani doğru. işte o meşhur cebi Humayun dediğimiz şey yani e, devlet bütçesinden e, sultan ve ailesine ayrılan e, şey e, buna herkesin hakkı atmış. Ee, ve Refet Paşa İstanbul'a geldiği zaman da bunu söylüyor. Kimse kabul etmiyor tabii İstanbul'da. Sultanın kendisi de zaten onu kabul tabii. etmesi mümkün değil. Tenzili rütbe gibi algılıyordur. E, kesin öyle. Zaten o, o da tam tersine rütbe arttırma istiyor. Yani anayasadaki sultandan memnun değil. Bile ederek bir şey. Bana kalırsa yani bu sultanın reddedeceği bilinerek hazırlanmış bir öneri. Ee, tabii reddedilince e, İstanbul hükümeti ısrarında devam ediyor. Nedir o? İşte e, Lozan'da e, barış görüşmelerine hem Ankara hem İstanbul gücü. Bunun üzerine bildiğiniz o meşhur hikaye Ankara'da heyecan son haddine varıyor. Paldır küldü saltanatı kaldırmak üzere öneri e, e, meclise getiriliyor. Ve 1919'dan beri kesinlikle saltanat yanlısı olduğunu söyleyen bir takım insanların Emin söylediğim gibi Rauf, Kazım Karabekir hı hı. bunlar saltanatın kaldırılması lehinde oy kullanıyorlar. Şimdi bu bana kalırsa işte bu halifeliğe ilişkin bir sözle sağlanmış ama buna dair ne Rauf Bey'in anılarında ne Ali Fuat Paşa'nın anılarında ne Nutuk'ta yok. Ee, bunun e, hiçbir zaman hayata geçmeyeceğini de biliyoruz çünkü bir türlü anayasa yapılmayacak yeni anayasa evet. sultansız bilmem nesiz filan tam ee, bu noktada isterseniz yeni anayasa e, şeyine gelmişken hı. süremizi bayağı açtık çünkü tamam. e, bir sonraki programda tam bu noktadan devam yeni edelim anayasa. mi tamam çok iyi efendim iyi akşamlar görüşmek üzere i̇yi akşamlar.